Iklim için. Paris servisine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Murat Can Zabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkılarıydı. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Bu hafta biraz amatör bir ses kaydıyla bizleri dinliyorsunuz. Radyodaki teknik aksaklıklardan dolayı bu şekilde oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul Uluslararası İslami İklim Değişikliği Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. 18 Ağustos'ta İstanbul'da toplanan İslam Dünyası'nın liderleri iklim değişikliği ile ilgili bir deklarasyon yayınladılar ve fosil yakıtların tüketilmesine son verilmesi için bir çağrıda bulundular. Bu deklarasyonu yayınlayanlardan Gazi Kent Üniversitesi kurucusu ve felsefe bölümü profesörü İbrahim Özdemir ile bir röportaj gerçekleştirdik. Bugünkü programımızın ilk kısmında bunu dinleyebileceksiniz. İkinci bölümünde ise CİD'de Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi direktörü Abdülkahir Muhammed Kamar ve de Lübnan müftüsü Muhammed El Arvadi ile yaptığımız söyleşiyi dinleyebilirsiniz. Evet galiba biraz da vaktimiz kalacak. Müzik de dinleyebiliriz bu hafta. Rabit Kahlani'nin Yemen Blues adlı albümünden "Jat Mahibati adlı parçayla da size veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için. Evet, bugün Açık Radyo dinleyicileri için aslında çok da yabancı olmayan bir isimle tekrar beraberiz. Gezegen Elden Gidiyor manifestosunda imzacılarından ve evet. ilk öncülerinden Profesör Doktor İbrahim Özdemir ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz İstanbul aynı zamanda. Bugün iklim değişikliği için İslam Deklarasyonu adıyla yayınlanan bir deklarasyon da aynı zamanda şu anda önümüzde duruyor. Birçok soru var bu konuyla alakalı. Hem Açık Gazetede Ömer Madran'ın sormak istediği hem de bizim... açık radyo ekibi ve programcıların merak ettiği. Ama ben şeyle başlamak istiyorum. Genel bir soruyla başlamak istiyorum. İslam alemi iklim değişikliği sorunun tam olarak neresinde duruyor? Şimdi çok güzel bir soru. Çünkü ben bu toplantıya Güney Asya'daki bir toplantıdan geldim. Malezya'dan geldim. Orada Endonezya'dan gelen insanlar vardı. Malezya'daki toplantımızın konusu da sürdürülebilir lik ve İslam'ın ilkelerde Yani İslam sürdürülebilir bir ekonomi için, sürdürülebilir bir dünya için nasıl bakıyor? Çünkü bütün sıkıntı yani bugün modern hayat tarzımızın sürdürülemez olduğu anlaşıldığı için sürdürülebilirlik tartışılıyor. Yine kapitalizm artık sürdürülemez olduğu anlaşıldığı için şimdi mesela Bangkok'ta İyi ki de gitmemişim diyorum çünkü orada çok büyük bir terör hadisesi oldu. Ben oradaki toplantıya da davetliydim ama İstanbul'da ev sahibi olduğu için buraya geldim. Orada da yine moral kapitalizm yani kapitalizmin ahlaki bir kapitalizm mümkün mü? Yani biz iş dünyasına biraz moral değerlere dikkat etmelerini söyleyebilir miyiz diye bu konuyu tartışacaktık. Yine dünyanın birçok yerinde insan. Şimdi demek ki kapitalist sistem de artık kendisini devam ettiremeyeceğini net biliyor. Ama burada bizim bir diyalog olursa belki bir çatışma olmadan bunu çözebilir miyiz? Şimdi ben bu çevre sorunları açısından baktığımızda, burada bir arkadaşımızın da çok güzel ifade etti. Yani çevreden en çok etkilenen Müslüman toplumlar, yani az gelişmiş toplumlar. Ben İslam dünyasını gezdim, dünyayı da biraz gezdim. Hakikaten oradaki insanların çaresizliğini görünce üzülüyor. Yani kısa sürede ta çevreyi tahrip ettikten sonra uzun vadeli bir sefaletin içine düştüklerinin onlar eğitimleri gereği bilmeyebiliyorlar. Ama biz bunları eğittiğimizde, bunları eğitim verdiğimizde değiştirebiliyoruz. İşte e, Fazlun Bey'in dediği Birleşmiş Milletler'in, ondan sonra devletin yapamadığını, yani dinamit patlatarak balık avlanmayı Bar'da 24 saatlik bir boş Müslümanlara anlatıyorlar. Müslümanlar diyor ki madem ki yavru balıkların, küçük balıkların ölmesinden bir sorumluyuz. Onu hemen derhal son veriyorlar. Peki geçimleri ona bağlı. O zaman modern yani daha yeni balıkçılık yani nasıl balıkçılık zarar vermeden nasıl balık tutabilirler o öğretiliyor. Evet. Ve sorun çözülüyor. Bizim yapmak istediğimiz yani 1.6 milyon milyar insanın insandan bahsediyoruz. Bu insanlara çevre konusunda duyarlı olmalarının Sürdürülebilik konusunda duyarlı olmalarının, sahip oldukları kaynakları kullanmada duyarlı olmalarının, tutumlu olmalarının, sade hayat yaşamalarının, inançlarının bir gereği olduğunu onlara hatırlatmak istiyoruz. Çünkü bundan en çok yine onlar etkileniyor. Bölgemizdeki savaşlardan ve yine çevre felaketlerinden dolayı her gün yüzlerce kişi Akdeniz'i geçip Avrupa'ya gitmek istiyor. biz bunun eğitim boyutunu da tartıştık. Bu adamlar, şimdi Akdeniz büyük bir mezarlığa dönüştü. Ben bundan bir insan olarak, 21. yüzyılda yaşayan bir insan olarak utanç duyuyorum. Tarih boyunca Akdeniz'de yapılan savaşlarda ölen insanlarla karşılaştırırsanız onlardan daha çok insan bütün medeni dünyanın gözleri üzerinde ölüyor ve bir şey yapamıyoruz. Ama biz çevreciler en e, azından gerek savaşların, gerek e, iç gerginliklerin, ötekileştirmenin, ayrımcılığın, ondan sonra toplumları bölmenin, yani e, insanlığın geleceği için iyi olmadığına inandığımızı ve bu irademizi bütün dünyaya duyuruyoruz. Evet. Ee, sizin de söylediğiniz gibi İslam dünyasının başında birçok dert var. Bunların içerisinde savaşlar var, yaşanan kriz durumları var. insani krizler var bu savaşların ardından gelen. Bu gibi konuları düşündüğünüz zaman İslam dünyasının e, iklim değişikliği gibi bir sorunu belki ikinci plana, üçüncü plana attabildiğini görüyorsunuz. Burada Hı. bir haksızlık görebiliyor musunuz ya da bir mantıksızlık görebiliyor musunuz? Evet, maalesef bu İslam ülkelerinin yönetimle ilgili bir sorunu. Yani gerek İslam ülkelerindeki yönetimler, gerekse eğitimin içeriğine baktığımızda İnsanların kendini ifade etmesi, demokratik katılımını teşvik edici bir eğitim olmadığını görüyoruz. Yani ben bunu söylerken İslam ülkelerini gezmiş, bu konuda yazmış birisi olarak söylüyorum. Ben daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı'nda yedi yıl genel müdürlük yaptım. Yani işim gereği ve biraz da yine ahlaki sorumlulukla İslam ilçelerinin eğitim sistemlerini inceledim. Birçok İslam ülkesinde üniversite giriş sınavı yok. Herkes üniversiteye gidiyor. Fakat herkes... devlete bağımlı hale getiriliyor. Öyle bir eğitim müfredatı var ki hiç kimse kendi başına iş yapamıyor. Hiç kimse devleti <gülüyor> hoşuna gitmeyen bir eylemi protesto etmek istemiyor. Çünkü orada eğer damgalanırsam devlet bana iş vermez. Yani kitlelerin, genç nesillerin devlete bağımlı hale getirmesi, devletin vereceği işe, işe girmen, onun kafasını meşgul etmesi, onun özgürlüğünü yok ediyor. Evet. Artık o hiçbir yani çevre olsun, diğer konular olsun duyarsız hale geliyor. Onun için ben mesela Güney Asya'daki toplantıda bunu dile getirdim ve bu kayıtlara da geçti. Bizim öncelikle ulus devlet anlayışını oluşturduğu eğitim sisteminin artık ötesine geçmemiz gerekiyor. Çünkü ulus devletlerin verdiği kararlar artık çok uluslu şirketlerin, ulus devletin kararlarını deliyor ama biz hala onun ile yetiştiğimizde çaresiz hale geliyoruz yani. Sondan bir önceki sorum, iklim değişikliği için hazırlanan bu İslam deklarasyonundaki temel olarak verilmek istenen mesaj nedir? Şimdi buradaki temel mesaj şu, Aralık ayında Paris'te Birleşmiş Milletler'in büyük bir zirvesi var. Evet. İklim değişikliği ile ilgili. Şimdi bu konuda bizim İslam ülkelerinin kendi resmi görüşleri gidecek ama bunlar hep tepede hazırlanan ve bir işe yaramayan görüşler olacak. Biz burada sivil Müslümanlar olarak... bizim içimizde akademisyenler var, bürokratlar var ama, ama sivil bir ruhla. Hiçbir resmi unvanda olan kişiyi çağırmadan kendimiz böyle bir girişimde bulunduk ve mekan olarak İstanbul'u seçtik. Ve bir deklarasyon hazırladık. Bu deklarasyonu mesela yaşayan en büyük Müslüman düşünürlerden biri olan Seyit Hüseyin Nasr'a gönderdik. O buna katkılar yaptı ve dün video konferansla bizim toplantımıza katıldı. Ve bunun İslam dünyasının çeşitli kesimlere gönderdik. Ve gelen e, geri dönüşümler hepsini dikkate aldık. Yani bu çok sevindirici bir şey. Yani biz hakikaten böyle 3-4 kişi bir araya gelip metin hazırlamak istemedik. Bizi eleştirenler getiren her şeyi dikkate aldık. Ve burada mesela bazı çok temel kavramlar hilafet gibi olsun, emanet gibi olsun, doğal kaynaklar gibi olsun, dünyayla gibi olsun, bireysel özgürlük gibi olsun bunları tanımlar getirdik orada. Yani biz bunları yaygın şekilde tanımlandığı gibi tanımıyoruz bu daha farklı bir şekilde de tanımlanabilir bizim geleneğimiz bunu destekliyor ha, buradan hareketle bir bizim Paris'te 1.6 milyon müs, milyar Müslüman olarak biz çevre ve küresel e, iklim değişikliğiye görüşümüz budur diyoruz ve Müslüman dünyasına da diyoruz ki bu çevrecilerin korumak istediği dünya bu Allah'ın bizim için yarattığı dünya, bize emanet ettiği dünya. Bunu aslında bizim korumamız gerekir. Bu bizim aslim görevimiz. Belki ekonomik durumlarımızdan dolayı, belki gündemimizden olmamasından dolayı, belki ülkelerimizdeki e, siyasi otoritenin bunu bundan bizi uzup, uzak tutmasından dolayı biz olayın farkında değiliz ama her Müslüman birey olarak bugün çevre için yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan. Önce gelecek nesiller ve torunlarımız tarafından sorgulanacağız ve ahirette de Allah tarafından sorguya çekileceğiz. Bu belki ilk defa bu şekilde açık ve net ifade ediliyor. Evet. Bu çok önemli. Mesela balıkçıların tavrını geliştiren bu. En yani sen burada dinamik patlatarak çok balık yakalayıp çok para kazanabilirsin ama bu senin dinin açısından bu geçerli bir geçim kaynağı değil. Bunun Allah hesabını sorar. Evet. Ee, son soru. Dünya nereye doğru gidiyor? buradan baktığınız zaman bu perspektifte bakıldığında ya bir ünlü e, bilim adamı, stratejist dünyanın çivisi çıktı demişti bundan yıllarca önce. Yani ben gerçekten dünyadaki şeye bakınca dünyanın çivisi çıkçivisin çıktığını ve dünyanın birçok ülkesinde büyük gerimler olduğunu görüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletlerinde da Ferguson olaylarında tutunuz Bolsettik'teki protestolara kadar iklim değişikliği protestolara kadar ve dünyanın en süper, en medeni işte eğitim düzeyinin en iyi olduğu ülkesinde insanların açlık sınırında altınışı insanların çok 42 milyon insan var ve hepsinden öte hala siyahilerle siyahilere karşı olan da davranışları görünce bakıyorsunuz ki bir şey yok. İkincisi Avrupalıların Akdeniz'deki göçmenlere karşı tavrına bakınca insanlar yine umutsuz olabiliyor. Ve İslam ülkelerindeki yine olaylara bakınca umutsuz olabiliyor. Fakat benim tarih ve felsefe bilgimde bana söylüyor ki böyle e, olayların hızlandığı bir zamanda öyle yaratıcı zihinler çıkar ki bu kaostan bir düzen çıkarır. Yani buna Marxist arkadaşlarımız bu idealetikle de izah edebilirler. Ben bütün bunlara rağmen e, gelecekle ilgili ümitliyim. Çünkü gittiğim her yerlerde gelecek endeksi düşünen insanların sayısının çoğaldığını veriyor. Bu bana umut veriyor. Her dinden, her kültürden, her gelenekten insanların gelecekle ilgili endişelerini görünce, yani bir şeyler yapılması dediği anda bence bir çözüm bulunabilir. Biz bir çözüm bulabiliriz. Yani bu konuda her şeyi siyasetten ve siyasi aktörlerden beklemek doğru değildir. Onları biz seçtiğimiz gibi Onları biz sorgulayabilmeliyiz. Onları gerektiğinde biz değiştirebilmeliyiz. Onların da bizim gibi gelecek bir sonraki seçim endeksi değil, gelecek endeksli projeler ve stratejiler geliştirmelerini beklemek bizim hakkımız. Yani benim torunum 2030'da nasıl bir Türkiye'de yaşayacak vergi verdiğim, vatandaşlık sorumluluğunu yaptığım ve e, ondan sonra e, iktidara gelmiş, hangi iktidar olursa olsun bu sorulara cevap vermek zorunda. Bence bu konuda Obama'nın attığı bu iklim değişikliği ilgili yaptığı e, son düzenlemeler ve adımlar, bütün liderlere örnek olmalı. Yani unutmayalım ki o da, o, Obama e, yönetiminin son dönemini yaşıyor ve yönetiminde Obama eleştireceğimiz olaylara da imza attı. Çeşitli savaşlar, çeşitli olaylar oldu. Ama Obama sanıyorum ki tarihe daha e, iyi bir imajla geçebilmek için bu özellikle. iklim değişikliğine çok büyük destek verdiğini görüyoruz. Yani Amerika'daki büyük şirketleri karşısına alarak bu kararları çıkarmak büyük bir cesaret istiyor. Bizim temelimiz yani bütün İslam ülkelerindeki siyasi liderlerinde çevre konu, konusunda, sürdürülebilirlik konusunda kısır ve ondan sonra batıda iflas etmiş ekonomik olduklarını değil, kendi geleneklerinden, kendi medeniyetlerinden, kendi birikimlerinden gelen dünyadaki iyi örneklerden de yararlanan çevreyi Ee, çevreyi dikkate alan, sürdürülebilir dikkate alan bir ekonomik model geliştirmeleri. Zaten mevcut sistem sürdürülebilir olsaydı sürdürülebilir kavramını icat etmezdi. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başka açık radyo iyi. hep açık olsun. Teşekkür bir sonraki ediyorum. o zaman aktivitede tekrardan i̇nşallah. görüşmek üzere inşallah. İklim için. İlk sorum bu deklarasyonun İstanbul Dünya mesajı nedir? It is a good message. It is the first step as the we are going towards a new era. Müslüman ülkeler çevreye korunmak için yol alıyorlar. İklimi ve dünyayı korumak için problemlerle roşebilmek için yeni bir zihniyet oluşturuyorlar. And making sure that we have a new mentality to Interact with this problem, the problem of protecting the climate and protecting even the earth and everywhere. Çok önemli bir deklarasyon çünkü dünyamız toprağımız hakkında. Tanrımız Allah bizi topraktan yarattı ve ölünce toprağa geri döneceğiz. Yani toprağımızı ilgilendirdiği için çok önemli bir deklarasyon. İslamiyet'te de denge mizan ve itidarlı ile ilgili çünkü İslam ölçülü olmak demektir. Bu deklarasyon İslam dünyasını dünyanın kaynaklarını israf etmemeyi ve onları ölçülü kullanmaya çağırıyor. İslam'ın en önemli ilkelerinden biri israf etmemektir. Ve bizim için Müslüman dünyasına bu mesajı iletmek çok önemli. İslamiyet'te Allah elinde olanla yetinmeyi ve israf etmemeyi söyler. Bu da şu anda pek çok Müslüman ülkenin içinde bulunduğu gelişme çağı, fosil yakıt kullanımı ve iklim değişikliği gibi konularla doğrudan alakalı. Bazı Müslüman ülkeler gelişmiş ülkeler ve fosil yakıt tüketirken bazıları iklim değişikliği adaletsizliğinden doğrudan etkileniyor. Müslüman dünyasına dengeyi nasıl bulacağız? especially considering that some of the muslim countries are you know one of the developed countries consuming fossil fuels and many of them are actually suffering from the results of climate change how are we going to find a balance in the muslim world especially regarding development batı dünyasında mütevazi olmak kaynakları israf etmemek yeni bir fikir ama mütevazi olmak İslamiyet'te çok eski bir fikir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 الوقود نعم يستخرج من الدوله قصيلي قطار الان biz kullanalım diye gönderdiği şeylerden biri kullanabiliriz ama aşırıya kaçmadan zaman içerisinde kullanmalıyız الاهتمام جيد Arap dünyasında sadece fosil yakıt kullanmıyoruz. Geleneksel olmayan bir sürü kaynağımız var. Jelatörmel enerji gibi, yenilenebilir enerji gibi. Fosil yakıtları aşırı kullanmıyoruz. Sadece kendi ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Ama sorun şu ki, Batı dünyası Arap ülkelerinin karşısında bir sürü fosil yakıt vergisi koyuyor. İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.